Saygıdeğer dinleyenlerim. Bu akşam üçüncü olarak huzurunuzdayım. İnşallah yine itikadi konulardan bahsedeceğiz. Bir ayeti celile ile inşallah başlayalım. Hâl etâ alel insâni hînun mined dehri lem yekün şey'en mezkura İnsan üzerine muhakkak asırlardan bir zaman geçmiştir ki insanın adi sani geçen varlığından bahsedilen bir varlık değildi bir şey değildi yok olan zaten şey olmaz ve madumu, leyse bir şey indi akayitte geçer. Demek ki insanın yok olduğu, olmadığı zaman vardı. Bununla yüce mevla kendi halikiyetini ve bizim de mahlukiyetimizi serdediyor. Yani sizi yaratan var demek istiyor. İnsan böyle de. Kainat neydi peki? Kainat da yok idi. Yoktan var oldu. Çünkü kainat ezeli değildir. Yoktan var olmuştur. Bunun delili de bugün bilim adamları kainatın her maddesinin eskidiğini, eskimeye doğru gittiğini söylüyor. Yani gün, be gün gerekse kainatin çok küçük parçası olan dünyamız, gerekse güneş, ay ve daha bilmediğimiz nice varlıklar, gezegenler, hepsi fenaya doğru, yok olmaya doğru, eskimeye doğru gittiği kesin bir husustur. Hiç şüphesiz ezeli olan, Kidem sıfatiyle muttasif olan hiçbir varlık eskimez. Aynen devam eder. Eskidiğine göre, bitişe doğru gittiğine göre, yok olmaya doğru gittiğine göre, مَا سَبَتَ قِدَمُهُ اِسْتَحَالَ عَدَمُهُ Kidemi sabit olanın ademi muhaldır. Yani bir şey kadim ise asla yok olmaz. Öyleyse kainatın yoktan var olduğuna ittifaken karar veriyoruz. Peki yok olan bu kainatın illetine ne? Var olma illeti. Ne var etti? Kim var etti? Yokluk aleminde ki yokluğa alem de denmez. Yokluk mu var ettiği vücudu? Adem vücude asla illet olamaz. Yani bir şeyin illet olması için vücutta olması lazım. Vücut sıfatıyla muttasif olması lazım. Bir şey ki yok, yok olan bir şey, yani ki o şey diyorum, mecbur diyorum yoksa yoka şey de denmez. O nasıl var edecek? Kendisi yok ki bir şeyi var etmeyi murad etsin. Yok olanın iradesi olur mu? Kendisi yok ki iradesi olsun. Zati olmayanın sıfatı olur mu? Önce zat sonra sıfat. Öyleyse kainat kendi kendine var oldu demek deliliktir. Bunu diyenler illa da Cenab-ı Mevla'yı Celle Celaluhu inkar etmek için illa da ateist olmak için böyle söylüyorlar. Halbuki bunu söyleyenler hakkında ben epey zaman acizane düşündüm. Acaba bunlar mükellef midirler diye böyle kendi kendime düşündüm. Çünkü kendi kendime karar verdim ki bunlar deli olmalı. Hani deliler mükellef değil ya. Fakat sonradan işin hakikatine vardım. Deli olsalar başka şeyleri anlamazlardı. Fezaya çıkıyor. Fezayı inceliyor. Bizim bilmediğimiz semavi ecrami bizden iyi biliyor. Öyleyse Allah'ın varlığını bizden daha iyi bilmesi gerekir. Cenab-ı Mevla kendi varlığına o kadar delil serdetmiştir ki sade bir vatandaş zerre kadar akille mücehez olan bir vatandaş bile kendine göre bir istidlal eder Allah'ı bulur. Mesela barda kuru ağacın çiçek açmasına bakar ve der ki bak kuru ağaç ne oldu? O çiçeklerin döllenmesini düşünür. Biraz daha ileri incelerse. Daha sonra bunların meyve haline gelmesi. Daha sonra efendim ballanması vesaire. Ne büyük sanat. Bir armut ağacının bin tane dalı olsa her bir dala ayrı bir Armut cinsini aşlasak, her bir cins armut başka bir armut verir. Ne kadar fark var. Mesela bir santim aşağısında bir armutun cinsini aşladık, bir santim yukarısına daha başkasını aşladık. O armutun gövdesinin ham maddesi, kökleri aynı toprağa giriyor. Aynı yağmurla sulanıyor. Fakat bir santim yukarı, yukarısındaki aşiden elde edilen armut, yetişme mevsimi sonbahar. Bir santim aşağısında olanın yetişme mevsimi ilkbahar. Tadi ayrı, kokusu ayrı, dayanma gücü ayrı. O bir santimlik ağacın içinde nasıl bir e, analiz var, fabrika var ki orada o, burada bu. Yani Cenab-ı Mevla'nın varlığına delil aramaya bile gerek yok. ya Kendi varlığın, Allah'ın varlığının delilidir. Efendim tabiat bizi var etti. O tabiat dediğin şey bir kere... Onun sonradan yaratıldığını ispat ettik. Yok, sonradan var oldu. Çünkü eskiyor. Ezeli olan şey eskimez. Sonra nasıl var eder? O tabiatta tasarım gücü var mı? Haşa haşa. Ben bir insan yaratacağım. Ona göz lazım, kulak lazım, el lazım, ayak lazım, ciğer lazım, mide lazım, kalp lazım efendim, böbrek lazım, şu kadar damar lazım, sinir sistemi lazım, akıl lazım, bütün bunları düşünebilir mi? Bütün bunları düşünen, düşünecek kadar, yani sonsuz bir ilme sahip ise, sonsuz bir kudrete sahip ise, sonsuz bir iradeye sahip ise, ve bu ezeli ise, ebedi ise, ona niye tabiat diyorsun? Ona biz Allah diyoruz işte. O Allah'tır. Hayır efendim tabiattır. E tabiat sonradan yaratılmış ve kör tabiat. Görmesi yok. Duyması yok. İradesi yok. İlmi yok. Hiçbir kabiliyeti yok. Ama nasılsa görmeyi yaratır, işitmeyi yaratır, düşünmeyi yaratır. Bu nasıl bir şey ya? Şimdi bunlara bakıp Acımak lazım, acımak, evet. Ve bunlar tabii tedaviye ihtiyacı var. Bunları tedavi etmek lazım. Öyle basit doktorlar da tedavi edemez. Allah imandan mahrum olanlara iman nasip eylesin. Şimdi bunu söyledikten sonra, böylece bir başlangıç yaptıktan sonra okuduğumuz ayette Allah ne diyor? İnsanın üzerine öyle bir zaman gelmiştir ki şey-i mezkür değildi, şey değildi, adından bile bahsedilmiyordu. Tabii Mevla yaratacağını biliyor ama bunu bilen yoktu. Melekler de bilmiyordu, cinler de bilmiyordu. Muhteremler, şimdi bu cin ve meleklerden söz edilmişken bir şeyi söyleyeyim. Bazı insanlar ilahiyatım diye çıkıyorlar televizyona. Melek yoktur. Melek insanın iyi huyudur. Cin yoktur. Şeytan iblis yoktur. İnsanın kötü huyudur. E Kur'an-ı Kerim'de koca bir sure-i celile var, Cin Suresi. Kur'an'ın başka nice ayetleri var ki o ayetlerde cinlerden bahsedilir. Meleklerden bahseder. Bu adam Kur'an'ı açıp güya Kur'an'ı Kur'anı okuyor, mana veriyor. Doğru okuyamıyor ama mana veriyor. E o Kur'an'ı kim gönderdi be adam? Bu Kur'an'ı kim gönderdi Cenab-ı Hak? Kime gönderdi? Hazreti Muhammed. Kim vasıtasıyla gönderdi melek yokta? Cibril-i Emin vasıtasıyla diyebilecek misin? Ama karşısında da bir sürü insan onu dinliyor. Evet. Aslında iman esaslarını yaralamak isteyen 70 milyona hitap edip bunlar bunlar yoktur diyen kişilere konuşma fırsatı vermemek lazım. Bunun fikir özgürlüğüyle asla alakası yok. Neden? Hakaret etme hakkı yok. Hakaret mi ediyor? Elbette ki bu kadar Müslümanların nezih itikadına hakaret ediyor. Amentü'yü okumuyor musun? Amentü billahi ve melaiketihi. Allah'a inandım, meleklerine inandım. Melekleri inkar ediyor. Eee senin akidene hakaret değil mi bu? Böyle bir fikir özgürlüğü olmaz. Yani istediğini konuşsun. Böyle şey olur mu ya? Niye Diyanet İşleri Başkanlığı var, teşkilat var? İşte herkes saçmalamasın diye ama saçmalayanlara da müdahale edilmiyor edilmesi lazım hatta rituk bu kadar ileri gidenlere musamaha göstermemesi lazım bu acizane görüşüm şimdi melek vardır bu kitaba da inanmıyordur mutlaka ama başka neden bahsetsin açıp kitap... Çünkü kitap peygambere melek tarafından gelmiştir. Hadi direkt geldi peygambere desem bile, o kitaptan melek var. Meleklerden bahsedilmeyen e, yaprak sayfa bile hemen hemen yok ya. O kitabın neresine inanıyorsun? Evet. Öyleyse Amen tu esaslarına inanmayan insanın efendim böyle şeylerden bahsetmeye hakkı yoktur, ilmi de yoktur, irfani de yoktur. Böyleleri ancak taksimde bildiriyor okurlar. Başka bir şey yapamazlar. Evet, insan üzerinde öyle bir zaman geçti ki şey imzkür değildi. Ama biz ne yaptık? İnnâ heleknet insan. Tabiat, mabiat böyle bir şey yok. İnsani biz yarattık diyor. Yani bizi yaradan Allah'ın bizden ne kadar alacağı var. Ne kadar borçluyuz Allah'a Celle Celaluhu. Yani bir insana gözünün bir tanesini ver. Sana dünyayı vereceğim desen. Kolay kolay insan bir göz bana yeter birini vereyim demez. Demek Allah'ın sana verdiği göz bu dünyadan kıymetli ki vermiyorsun. Duyma kabiliyetini verdese, böbreğini verdese bir tanesini belki verir çok ihtiyacı varsa ama ikincisini asla vermez. Çünkü yaşama gider. Hem yarattı hem yaşatıyor. Allah-u Azimuşşan bizi yarattı, bize akciğer verdi de akciğer oksijen almaya kifayetsiz olsa, yani nefesimiz yetmese, herkesin anlayacağı dilden söyleyelim. Ve bundan dolayı kalbımız daralsa ama ölmesek, işte ölümle hayat arasında böyle sürün, sürünerek kalsak ne yaparız? Ne kadar zor olur değil mi? Ama nefesini alıyorsun, veriyorsun, hiç haberin bile yok. Efendim yatıyorsun, uyuyorsun. Uyurken senin vücudunu, varlığını, beynin başka hücreleri kumanda ediyor. Uyandığın zaman başka hücreler. Eğer kalp gezerken çalıştığı kadar... Uyurken de çalışsa uyuyamazsın. Kalp rolantiye giriyor. Böyle çalışıyor, değil mi? E, bütün bunları saymakla bitmez ki en güzelini Allah diyor ve inta uddu ni'metallahi la tusu. Allah nimetlerini sayacak olsan sayamazsın. İşte diyor Allah tek halatnel insane nutfe. Hem insanı biz bir nutfeden Sudan suyun içindeki gözle görülmeyecek kadar bir hücreden yarattık diyor. Emşaç karışık. Yani erkeğin nutfesi, efendim ve kadının yumurtasından insan yarattıktır. Evet. Neptelihi, şimdi bu insanı biz imtihan ediyoruz. Yani, insanın ana rahminde yaratılışını düşündüğümüz zaman akıllar duruyor. Ana rahminde nasıl yaşıyor? Teneffüs ediyor mu? Hayır. Peki, ciğerli, ciğer sahibi bir canlı teneffussuz yaşayabilir mi? Yaşayamaz. Nasıl yaşıyor? Annenin teneffüsü, onun da kan dolaşımını temin ediyor. Yani zehirlenmesini önlüyor. Bu nasıl bir irtibat? Bu ne kadar hayran hayranlık veren bir husus. Böyle olduğu halde inanmamak veya inandığın halde böyle bir sanii mutlakın acayip İnsani hayrete düşüren bu yüksek sanat sahibi olan Allah Azimü Ş’a’nın gönderdiğini bırakıp insanların uydurduğu dine intisap edilir mi? Evet. Nebteliği biz insanı imtihan ediyoruz. Fajalnahu onu kıldık biz, samiyan basira, işiten ve basiret sahibi. Affedersiniz, hayvanlarda işitir ve görür. Buradaki görmekten maksat basiret sahibi, akıl sahibi olarak yarattık. Allah hayvanları mükellef tutmadı. Onlar, o hayvanlar içgüdüleriyle yaptıkları mahareti insan yapamaz. Ama akıl yok, mükellef değil. Bir örümcek ağının ağ örmesini bir insan yapamaz, aciz kalır. Bir ipek böceğinin yaptığı ipeği bir insan yapamaz. Yapsa bile ona suni ipek derler. asli ipek denmez değil mi? Ha, ama bu demek değil ki insan ipek böceği kadar olamaz. Hayır. İnsan mükemmel bir varlıktır. Hiçbir canlı ile kıyaslanmaz. Ama böyle yaratılan bu nimetlerle mücehhez yaratılan bir insan yaradanını unutur da ben doğa tarafından var oldum derse, işte o zaman o ipek böceğinden de, inekten de, her türlü hayvandan da belhum eder olur, alçak olur. Evet. Neden? O hayvanlar kadar oldu da alçağı niye? Cenab-ı Allah sana akıl verdiği halde, bunları anlayacak kabiliyeti verdiği halde anlamayıp, Hayvanlar gibi yaşadığından efendim ne oldu seni esfel-i safiline. Laqad khalaqnal insane fi ahsani takvim, summe redednahu esfel-i safilin. Andolsun ki biz insanı en güzel şekilde yarattık ama sonra da bunu esfel-i safiline indirdik. Evet. Burada inna biz hedeinahu Onu hidayet ettik. Ona gösterdik neyi? Es-sebil, yolu gösterdik. O nedir? Adem Aleyhisselam'a ve onun çocuklarına on sahifa ile yol, yolunu gösterdi. Daha sonra Nuh Aleyhisselam'a indirdiği ile gösterdi. Böyle göstere, göstere, göstere. ma كُنَّا مُعَذِّب۪ينَ hatta نَبْعَثَ رَسُولًا biz peygamber göndermeden kimseye azap etmeyiz diyor. 124, ala rivayetin 224 peygamber gelmiştir. Kur'an'da isimleri hepsi geçmez. Ama Akaid uleması diyor ki, burada bir rakam koymamak lazım. Eğer koyduğumuz rakamdan fazla ise peygamber, Peygamber olanı Peygamber'in dışına Peygamberlerin dışına çıkarmış oluruz. Eğer bizim koyduğumuz rakam dan Peygamberler daha az ise Peygamber olmayanı Peygamberlik sınıfına ithal etmiş oluruz. Allahu alem deriz. Bu rivayetler tabii mütevâtir olmadığından olduğu gibi kabul ederiz ama kesin bir şey söylemeyiz. Ama şurası kesin ki sadece Kur'an'da zikredilenlerden başkası da vardır. Minhum men kasuslam alaik ve minhum men lemdaksus alaik çünkü ayet diyor bunu. Bunlardan sanak anlattıklarımız da var anlam, anlatmadıklarımız da var dediğine göre Allah demek ki o da var. Miktarını Allahu alem demek en eslah yoldur. İmmâ şâkiren ve immâ kefura. Bu insan ya şakirdir veya mübâleğe ile nankördür. Diyor. Seni yarattım. Bu kadar nimetler verdim. Yaratmakla bırakmadım. Yaşatıyorum. Evet. Aynaya baktığın zaman görmüyor musun? Aynaya baktığın zaman görüyorsun değil mi? Sakalım beyazlıyor. Yavaş yavaş yaşlanıyorsun falan. Evet fakat itibar alan yok. Hatta bazıları inanan insanların geri zekalı olduğunu istihzaî bir tavırda bakarlar. Zavallılar, zavallılar. Ben kendiliğimden var oldum. Benim beni var eden yoktur diyen insan esas istihzaya layık olan insandır. Böyle bir şey olur mu? Evet, bir şey adem ise yoksa, yok olan şey niye var olsun ki? O yokluk ona illet olabilir mi? Yokluk yani var olayım diyecek. Böyle bir şey olur mu? Olmaz. Olmaz. Bunu anlamamak için demek ki beyin perdeleniyor. Nasip meselesi diyelim. Cenab-ı Mevla bu varlığımızı bize kanıtlamak için biliyor kullarını. Tabi her asırda bir takım kimseler olacak, münkirler olacak. Onu bildiği için Kur'an'da tefekkür ayeti, tezekkür ayeti çok geçiyor. Fakat tefekkür ve tezekkür etmeyenler için zalike bi ennehum kevmun la yakilûn diyor. Akilsızlardır diyor. Allah diyor akılsız. بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَتَزَكَّرُونَ Tezekkür etmeyenlerdir diyor Allah Celle Celaluhu. Ve o tezekküre ve tefekküre bizi davet ediyor. اَفَرَئَيْتُمْ <gülüyor> مَا tumnun, Haber verin. Ne dersiniz? Ana rahmine attığınız sudan haberiniz var mı? <gülüyor> e siz mi تَخْلُقُونَهُ Onu yaratıyorsunuz. Hem yoksa nehlul halikun yaratan biz miyiz? Allah soruyor cevap verelim. Sen misin? Sen bunu ana rahmine attın ondan sonra öldün o gene yaratılıyor. Senin bir katkın yok. Onu yaratan kim? Allah Celle. Ye. Hem öyle yaratıyor ki fe tebarekelllahu Yani ...onun beynini, kalbini, ciğerini, midesini öyle bir intizamla yaratıyor ki... ...öyle bir ayarla yaratıyor ki... ...o ceninin kalbi... ...doğmuş olan bir çocuğun kalbi kadar iki aylık için, üç aylık için vursa... ...onun beyni paramparça olur değil mi? Lapa şeklindeki bir beyin. O vücudu ne kadar e, tansiyona, tazlike, ihtiyacı varsa... Kalbi de ona göre çalıştırıyor. Bobre'yi de ona göre, diğerini de ona göre. Ne kadar mükemmel bir varlık yarattı seni. Bütün bunları düşün diyor. نَحْنُ قَدَّرْنَا بَيْنَكُمُ الْمَوْتِ Sizin aranızda bir ölümü takdir ettik biz diyor. وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوك۪ينَ Nasılsa yaratıldım fırsat geçti, şimdi de ölmüyorum diyemiyorsunuz ki. Yani bu hususta bizi sebket edemiyorsunuz. Yaratıldı ise işte, tamam fırsat elime geçti ya Rabbi yarattın ya şimdi ben daha ölmeyeceğim diye biliyor musun? Asla diyemez. Evet ve ma nahnu bi mes'un ala en nubaddila Sizi emsallarınızla değiştirmek hususunda. Sizi alıyoruz, başkasını getiriyoruz. Ve nunshi yekun fima la Görmediğiniz ve bilmediğiniz yerde, mahşerde sizi yeniden inşa etmemiz hususunda da mesbuk değiliz. Yani bizi acze düşüremezsiniz diyor. Ne kadar güzel tefekküre davet ediyoruz. Yine devam ediyor. Ektiğiniz ekini, buğday, Mısır neyse. Görüyor musunuz? Haber verin. En siz mi eker onu siz mi bitiriyorsunuz em nahnu zariun sok yoksa onu bitiren biz miyiz Levneşa'u lecealnahu hutamen biz dilesak o ekini kub kuru kuruturuz mahvederiz bitiririz Fezal tum tefekkehun siz de şaşkın şaşkın düşünmeye başlarsınız ve dersiniz ki inna innalemugremun eyvah biz kaybettik بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ Mahrum olduk dersiniz. Ama sizi mahrum etmiyoruz. Üzerinde yaşayan insanlar ne kadar Allah'a isyan ederse etsin, Allah o ekini vermekte cimrilik etmiyor. Çünkü burası imtihan sahası. Ayrıca hiç hayatınızın yegane idamesinin bağlı olduğu suya bakın. اَفَرَاَيْتُمُ ma اَلَّذ۪ي تَشْرَبُونَ şu içtiğiniz suya bakın. Evet. Bakınız konuşurken su içmeden konuşamıyorum. Demek ki bu, bu hayat, hayat suyu olmadan insan yaşayamaz. Asla yaşayamaz. İçtiğiniz suya bakın, ondan haber verin. E entüm enzeltumuhu minel muzdun. Bulutlardan onu siz mi indiriyorsunuz? Tuzlu sudan buhar çıkıyor, denizden, havaya çıkıyor, oradan yağmur olarak akıyor. O akan yağmur tuzlu değil, ama bir insan içemezsin yani, tadı tuz bir şeysi yok yani. O ne zaman ki yerlerin dibine giriyor ve pınar halinde akıyor, oh tatlı bir hal alıyor. O saf su iken hiç içilmez. E bunu yani ama içilmez ama yağmur suyunu içsen de yaşar insan yani. Ama Allah onu öyle bir hale getiriyor ki benim kullarım güzel güzel içsin. Evet. Bu ne kadar acayip bir şey değil mi ya Allah? Nerelere, hangi tefekkürlere bizi davet ediyor? Evet. <gülüyor> Levn biz dile sak ucajen biz onu acı yapardık. Yani deniz suyu gibi yapardık. İçtikçe hararet atardı çünkü tuzlu. Felevla teşkurun. Şükretmeyecek misiniz hala diyor Allah. Buna benzer ne kadar Kur'an'da bizi tefekküre davet eden ayetler var ki. ne kadar çok. Evet muhterem müminler. Bütün bunları bize bahşeden Yüce Allah Celle Celaluhu hem nimet olarak veriyor, hem de bunlara bakıp tefekkür etmemizi temin ediyor Yüce Allah. Allah bizi düşünenlerden eylesin, tefekkür edenlerden eylesin ve onun kitabine cani gönülden bağlanmayı hepimize nasipü müyesser eylesin. Şimdi diğer mevzuya devam edeceğiz inşallah ama galiba reklam sırası gelmiştir. Reklam kısa bir reklam arasından sonra devam edelim. Auzubillah mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhterem izleyenlerin İnşallah bir gün Cübbeli Hoca Efendi'yle çıkarız beraber. Onunla kimse çıkmıyor. Ama eskide şairler, akrabalar beraber çıkıyorlardı. Onun için beraber çıkacağız niyetimiz de var bu. Şimdi Cübbeli'yle çıkmayanlar şöyle diyor. Biz onun seviyesine inemeyiz diyorlar. İşte ne bileyim cahil diyorlar. Ama tabii ona dediklerine inandığı için, inandıkları için demiyorlar. Ee, çıkamazlar. Onun için çıkmıyorlar. Çünkü cübbeli'nin konuşmaları gerek itikadi konularda ve gerekse şer'i konularda mükemmel bir ilme sahiptir. Ayet, hadis, hafızası da kuvvetlidir. Yüksek şekerine rağmen Cenab-ı Mevla hafızasını koruyor. O bakımdan tübbeliyle çıkıp cesaret etmek kolay bir şey değildir. Ona cesaret etmek. Ancak biz baba evlat mesabesinde inşallah beraber çıkıp fikir taatisinde bir gün bulunacağız Allah'ın izniyle. Şimdi mevzumuza devam edelim inşallah. Cenab-ı Mevla Zülcelal ve Tekaddes Hazretlerinin varlığına inanmak tabii yeterli değildir. Aynı zamanda onun sıfatlarına da inanmak lazım. Sıfatlarında da kemaline inanmak lazım. Yani Cenab-ı Mevla'da ilim var, ilmi sonsuz. Kelami var, kelami sonsuz. Kudreti var, kudreti sonsuz. İradesi var, iradesi sonsuz. Hiçbir şeyde aciz değil. Bu şekilde inanmak lazım. Zerre kadar Yüce Allah'a bir noksanlık izafe eden kişi... Kişinin Allah'ı tamamen inkar eden kişi arasında hiçbir fark yoktur. Cenab-ı Mevla'nın hem varlığına hem birliğine, birliğine de yetmez, o sıfatlarıyla mükemmel olduğuna, bütün sıfatları kamil, noksansız olduğuna inanmak lazım. Allah kemal sıfatlarla muttesif, İlimde ve kelaminde noksanlıktan münezzeh diyeceksin ama onun gönderdiği kitapta noksanlık bulacaksın. Bu olmaz. Kemalattan kemalat doğar. Allah'ın indirdiği kelami, kelamında eksiklik görmek. Zamanın ihtiyacına cevap vermek için yeterli değildir diye düşünmek. Tüm bunlar Cenab-ı Mevla'nın ilim ve kelam sıfatında noksan olduğunu düşünmek demektir. Böyle bir tehlikeye asla düşünmemelidir. Çünkü Cenab-ı Mevla İslamiyeti şer'i şerifi gönderirken, kendisine halife olarak yarattığı insana, bir hayat düzenini vermeyi murad etti. Saadet içerisinde yaşamasını murad etti. Daha doğrusu insan tabiatına uygun, insanca yaşamasını murad ettiği için, bu şekilde yaşayabilmesi için ne gerekiyorsa, o nizami, o kitabı, o kelami göndermiştir. Bunu ilmi ezelisiyle tespit etti. Kelami ezelisiyle de ferman etti. İlmi ezelisiyle bildi ki e, onun halifesi olan insan şöyle şöyle, şöyle yaşarsa saadet bulur, mes'ud olur. Şunları yaparsa, şunları terk ederse ancak mes'ud olur. Bunu bilen Allah kelamiyle ferman ederek Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e son peygambere, son din, son şeriat olarak gönderdi. Allah ilminde yanılır mı? Haşa. Kelaminde yanılır mı? Haşa. O ilim ve kelamının muktezası olan, tecellisi olan Kur'an Kur'an'da o nisbette kamildir. Asla o ayetlerde, o ayetlerle getirilen emirlerde noksanlık veya isabetsizlik düşünülemez. Düşünülürse kişi ubudiyetten çıkmış olur, kulluktan çıkmış olur. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu'nun getirdiği ilkeleri üzerinde kendini mümeyyiz görür, temyiz eder, sanki bir ust mahkeme imiş gibi, Allah'ın nizamini beğenmemiş olur, böyle olursa daha güzel olur demiş olur. Halbuki insan beşerdir, Allah tarafından yaratılmıştır, akli ve zekası mahduttur. Bildiği şeyler var, bilmediği ve bilemeyeceği şeyler var. Öyleyse her şeyi bilenle bilmeyen bir olur mu? قُلْ هَلْ يَسْتَوِي لَّذ۪ينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذ۪ينَ لَا يَعْلَمُونَ> Bilenle bilmeyen bil olmaz. اَلَا يَعْلَمُونَ men خَلَكُ Yaradan bilmez de sen mi bilirsin? Yaratan. Sen de bir toplum, toplum yarat. Onları insan seviyesinde bir toplum yarat. Ondan sonra de ki benim yarattığım toplumu bu saadet yolunu, saadet düzenini ben tanzim edeceğim. Bu Cenab-ı Mevla tarafından tanzim edilen ve gönderilen bu sistemin adı nedir? İslam'dır. Daha dindir. Daha şeriattır. Bu hususta bir kitap yazdım. Ders kitabı olarak, Arapça olarak bunun bir kısmını Efendi Hazretleri'nin huzurunda okudum. Bana dedi ki mutlaka bunu bastıracaksın. Bu eski akaidlerde olmayan ifadeleri yazdın çok güzel ama eski akaidlere de ters hali yok. Mükemmel dedi, onayladı ve yazmamı söyledi, basmamı emretti. Buradan bakalım, bir parça okuyalım. Şimdi insanların birçoğu din der, İslam der ama şeriat demekten ürker. Halbuki ayrı bir şey değil. İslam demek şeriat demek, şeriat demek İslam demek. Hele bu 15-16 seneden bu yana kürsüler şeriat sözüne hasret kaldı. Kolay kolay söylenmiyor. Evet, halbuki aynı şey kavramlar unutulmamalıdır. Hani bir insan İslam der, şeriat demese belki bir zararı olmaz ama bu da bir kavramdır. Bunu niye ihmal edelim? Kâh din diyeceğiz, şah İslam diyeceğiz, kâh şeriat diyeceğiz, kâh Cenab-ı Mevla'nın saadet nizami diyeceğiz, mutluluk nizami diyeceğiz, hepsi aynı kapıdan çıkar. Burada İslam'la şeriatın tarifini yapar, yapacak olursak ikisinin de aynı şey olduğunu anlarız. El İslamu ismun lima enzelahu Allahu ala rasulih. İslam Allah'ın resulüne indirdiğidir. Daha ve ca bihi rasuluhu min indehi taala ve Allahu Teala hazretleri tarafından resulünün getirdikleridir sadece birinci paragrafla kalırsak Resulullah'ın Allah katından getirdiği ve emrettiği şeyleri dışlamış oluruz. Çünkü peygamberimiz hakkında ve mayan't Kur'an-ı Hava inhu ve illa vahiyuhu. Vahiy-i metluf olan sünneti saf dışı yapamayız. Bazıları gibi Evet. Edille şeriye bir tanedir o da Kur'an dedikleri gibi. Evet. Neden o getirdiği şeyler minel evamiri emirler ve nevahi, nehi'ler ve kasas kisseler ve ahkam hükümler. Peki şeriat nedir? eş ismun lima şer'a <gülüyor> Allah. Şeriatta Allah'ın şeriatıdır. Kim için linnas insanlar için. Neden minel ahkam hükümlerden ve enzelehu onu indirdi ale resulih Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'ın üzerine. Niçin li biha beyne NAS Onunla insanların arasına hükmetmek için. Öyleyse Evet. Bu benim yazdığımdır ama yani hiç kimse bunun asıl akâitle bağdaşmadığını söyleyemez. Fe la yufarraku beynel İslami ve şeria, İslam ve şeriatın arası tefrik edilemez. Aynı şey demektir. Din demektir. Ve la yutasavvaru ahaduhuma bidunil biri olmadan diğeri de düşünülmez. Yani İslam yok, İslam'ın olmadığı diye de şeriat da yok olur. Şeriat yoksa şeriatın olmadığı yere de İslam da yok olur. Çünkü şeriat Allah'ın gönderdiği kurallardır, kurallar. Sen bunu tatbik edeceksin, etmeyeceksin ayrı mesele. Buna itikad etmek zorundasın. bir <feyat> هُوَ diyor. Bu mu'min sayılmaz. Niçin? ha bu velayuma evet. birünül <gülüyor> Aherbiri olmadan diğeri düşünmez düşünmez ni tür y İslam ve şeriatın her ikisi veneşe Emin Allahhil azizil hakim Aziz olan Allah tarafından ve yaptığını ancak Hikmet dahilinde yapan hakim olan Allah tarafından isabetli iş yapan Allah tarafından neş'et etmiştir. Öyleyse femen amene ve saddaka bunların birini ne iman eder birini tasdik ederse ve kezdebel aheri diğerini tekzip ederse ve kharijun anil İslam ve şeria. Sadece İslam'dan hariç değil bu. Şeriatı tasdik edip İslam'ı kabul etmeyen de yani hiçbirini kabul etmemiş. وَمَنْ men tasavvur ederse bir kimse ve antek de itikad ederse nereye El İslam İslam'a bidönü Şeria, Şeriatsız İslam kim derse Evet Şeria te bidönü İslam ya İslamsız Şeriat te itikad ederse felâyse bi mümin. Niçin? Li anlemen amin İslam ve kefere İslam'a inanıp Şeriati. Reddeden insan feke en amene bi âmine bir bazı Kur'anı ve kefere bir bazı bir bazıyı Kur'anın bazı sine inandı bazı sine inanmadı demektir. Yekûrûllâhu anz vecel liha bu kimseler için Allah ne buyuruyor ayete dayanıyor bu söylediklerim ayette. ayete dayanıyor. Efetu minûne bir bazı kitap ve tekfur tekfurûne bir bazı siz kitabın bazı inanıp bazı sine inkar mı edersiniz? Bunu yaparsanız yandınız diyor Allah. Sizden bunu yapanın cezası olmadı illa hizyum fil hayati dünya. Dünya hayatında hizmet oldu. Ve yevmel kıyameti, kıyamet günü de yureddûne ila eşeddil azab. Azabın en şiddetlisine, şedidine değil eşeddine, ismi teftiline. Azaba dükar olur. ve Allah bir gafilin ama Allah yaptıklarınızdan gafil değildir. Burada bunu ispat için şunu diyoruz. Ve inne eshedden azab. Azabın şiddetlisi. İnne ma yeterette bu al el Eşeddi azab ancak küfre teretubeden azaptır. Ve aulâi bu kişiler levlemi yükünu Bunlar eğer İslam dışında olmasalardı bir inkarı bazı ayati bazı ayetleri inkar etmekle le mestahakku eşeddel azab. Eşdi azap bunlar dukar olmazlardı. Evet. Böyle devam ediyor. Evet. Şimdi tüm bunlara şer'i ve İslami hükümlere inanmak, itikad etmek farzdır. Tatbik edersin etmezsin. Tatbik eden mükafat alır, etmeyen hava alır. Evet ama yok efendim ben onu kabul etmiyorum dersen veya tarihseldir, tarihe, tarihte kaldı dersen o zaman Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra bir peygamber geldiğini söylemen lazım. O peygambere Allah vahyetti. Ve o tarihsel olan hükümleri Allah nesketti diyeceksin. Bunun başka çaresi yok. Yok efendim Allah nesketmedi. Olduğu gibi duruyor ama ben yorum yapıyorum. Bunu diyen kimseler de çoğu ne biliyor musunuz? Bunu diyenler de içtihadi kabul etmiyor ki içtihad beşeri bir fikirdir. Halbuki nes nes olması lazım diyor. Bir yandan içtihadi kabul etmezken. Bir, bir yanda ayetle mensus olan ayetle hüküm verilmiş olan hükme yenilik getiriyor. Bu ne büyük tezat. Yani bu tezada e, düşen insan e, biraz utanması da lazım. Yani. Çünkü bir taraftan iştiyadı kabul etmiyorsun. İştiyat diyor fikir. Altyazı iştiyat yine o edille-i olan uç delilden birine dayanıyor. Kitap ya kitaba dayanıyor iştihat ya sünnete dayanıyor ya icmağa dayanıyor. Bu üç tanesi hükmü ispat eden musbittir. Kıyas ise muzhirdir. Neyi izhar ediyor? Bu uçunun birinde olan hükmü asillerde olan hükmü feride de var olduğunu ama Gizli olduğunu, ben onu meydana çıkardım diyor. Ama bu sefer mezheplerin ihtilafı ortaya çıkıyor. Çıksın. Evet. Muhti için bir sevap var. Musib için iki sevap vardır. Bu şuna benzer. Dört kişi geyik avına çıksak, İttifak etsek, dersek ki sen bu taraftaki yolu kes, sen bu taraftaki, sen bu taraftaki, sen bu taraftaki. Ve böylece bu geyik avı çıksak. Öyle oldu ki geyik bana doğru geldi. Ben onu avladım. Siz buna ortak mısınız? Tabii ki ortaksınız. Çünkü beraber sen de o geyiğin başka tarafına kaçmaması için buradan engel oldun. Ortağız. Ancak ben, ben avladığım için... Lütfen bana iki hisse verin, siz bir hisse alın, belki diyebilir. Onun için Yüce Peygamberimiz, iştiyadında hata eden bir sevap, isabet eden iki sevap alır, diyor. Çok muhterem dinleyenlerim, bir de akli evveller bir şeyi iddia ediyorlar. Bu sıra biraz bu sustu ama işte Yahudi ve Nesranilerin de ehli Necat olduklarını, onların diniyle bizim dinimiz arasında hiçbir fark olmadığını, Hazreti Kur'an'ın, halbuki Hazreti Kur'an onların kitabını nesk etmiştir nesh Kur'an'la teyit edilen hükümle zaten amel edilir. Ona bir itirazımız yok ama nesh takdirde onunla amel edilmez. Mesela İslam dininden önce şarap ve benzeri içkileri içmek mubah diye Öyle ya, o da bindi, bir dindir deyip şimdi içkiyi mübah mı kılacağız? Haşa! Daha önceki peygamberlerin dininde iki kız kardeş bir kocanın altında cem oluyordu diye ve tecmül beynel uchteğini ayetini red mi edeceğiz? Böyle şey olur mu? Ve hem tevhideli menkale la ilahe illallah daxal al Bu yerine göre söylenmiş. Burada la ilahe illallah denecek ama Muhammedur Resulullah denmeyecek demek değildi ki ve men yuşaqir resulen min ba'di ma tebayena lehu'l huda ve yattabir gaire sabilil mu'minin nuwallihi ma diyor. Kim Allah'ın resulüne muhalefet ederse diyor. Bak burada Allah yok. Haşa. Yani Allah'a muhalefet ederse değil mi? Sadece resulüne. Neden sonra Hidayet yolu kendisine beyan edildik, edildikten sonra ve olur. ve ittabi gayresi bil mukminin mukminlerin yolunun geyresine tabi olursa nuvellihate vella ve nuslihi cehennem ve sait mesira Bu ve'idi görmüyor muyuz? Ha. İşte İbrahim'i olalım. İbrahim Aleyhisselam'ın dini daha önceki dindi. Öyleyse İbrahim Aleyhisselam mi seven herkes Yahudiliği Yahudili ve Hristiyanlığı da kabul edeceğiz. Ma kâne İbrahim'u Yehudiyyen ve lâ Nesraniyâ. İbrahim Aleyhisselam ne Yahudiydi, ne de Nesraniydi. Velâkin kâne Hanifen Muslimâ. İbrahim Aleyhisselam Muslumandı. İbrahim Aleyhisselam'dan Selam'ın zamanında İslam dini var mıydı? Tabii. Vardı. Tevhid dini. İbrahim Aleyhisselam'ın Zamanında da İslam vardı. Ona gelen sahife İslam sahifeleri idi Allah'ın kelamı. Nuh Aleyhisselam'a da, Adem Aleyhisselam'a da, İnned dîne i̇slam Bütün peygamberlerin akidesi aynıdır. Hiçbir peygamber diğer peygamberin hilafine itikad etmez. İtikatta tefavut, tegayür yok. Sadece amelde. İşte zamana göre, ha zamana göre ise hoca, o zaman işte şimdi de 1400 sene geçti, değişiklik gerekir diyemezsin. Çünkü zamana göre değişikliği Cenab-ı Mevla değişikliğe izin verseydi, işte Musa Aleyhisselam'ı gönderdi, İsa Aleyhisselam'ı gönderdi, peygamberi gönderdi. Bu son peygamberi daha sonraya bırakır, son peygamber olduğu için daha sonra gönderirdi, daha peygamberler gönderirdi. Allah Celle, Celle bu işi bitirdi. مَا كَانَ مُحَمَّدٌ اَبَا اَخَدٍ اَحَدٍ مِنْكُمْ وَلَاكِنْ ve اللّٰهِ <gülüyor> Hazreti Peygamber Allah'ın Resuludur ve Hatemul Enbiya'dır. Peygamber Hatemul Enbiya olunca Kur'an ne olur? Hatemul İslam olur. Hatemul Şerîah olur. Öyleyse Hatemul Şerîah'da sen ilave edemez Edersen sana Peygamber dememiz lazım. Değilsin ki diyelim. Evet. Şimdi قال yehud Uzeyrun İbnullah Bir kere La ilahe illallah da demiyor ki onlar Yahudi diyor ki Ne biliyorsun? Allah diyor bana oradan biliyorum. Allah diyor Allah. Yahudi diyor ki Uzeyr Allah'ın oğludur. O zaman Allah uzayırım babasıdır. Baba babadan ilah olur mu? Allah olur mu? O oldu beşer. Evlada ihtiyacı olan, evlenmeye ihtiyacı olan bir varlık baba, şey olabilir mi? Allah olabilir mi? وَقَالَتِ النَّسَارَا الْمَس۪يحُ بْنُ اللّٰهِ Nesrani da de ne dedi? Mesih Allah'ın oğludur dedi. Peki... Bunu diyen insan ehli tevhid, ehli necat olabilir mi? Asla olamaz. Peki bunlara ehli necat diyenler ehli necat olabilir mi? O da olamaz. Bunların başka bir şeyi de, itikaden eksikliği de Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i peygamber olarak kabul etmiyorlar. Ne diyorlar? Peygamber değil dedikleri an demiş oluyorlar ki Hazreti Muhammed haşa bir mufteridir. Kime iftiratı? Allah'a. Peygamber olmadığı halde Peygamberim diye kuruldu. Ee, ona kitap gelmediği halde Hazreti Kur'an'ı kitap diye uydurdu. Öyle diyor. Peygamber Muhammed peygamber olmadığı halde peygamber dedi, peygamberim dedi, kitabı uydurdu. Bu ne demek? Bu peygambere ne büyük itham değil mi? فَوَيْلٌ لِلَّذ۪ينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِاَيْد۪يهِمْ سُمَّ يَكُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ O kimselere yazıklar olsun ki Elleriyle kitabı yazıp sonra derler ki bu Allah'tan geldi. Haşa Peygamberimiz bu ayete mi giriyor? Haşa. E ee, İşte bunlar da ehli necattır bunlara da başka şey diyemeyiz falan filan. Evet. Allah ne diyor bunlar hakkında? Leket. Andolsun, olsun, yemin olsun diyor. Allah yemin ederek bir şey söylüyor. Şimdi Allah'ın yeminle söylediği bir şeye itiraz edebilir miyiz? Sonra bu kadar uğraşmaya ne gerek var ya? Bunları seviyorsanız, kardeşim bak İslam'a girmek o kadar kolay ki, ne tören lazım ne merasim. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. İster bunu odanda de, ister meydanda de. Ama meydanda demezsen senin Müslüman olduğunu kimse anlamaz. Onun için meydanda demen lazım. Merkez duyması lazım. Bunu dedin mi o anda saniyede hemen Müslüman oldun. O anda ölsen senin cenazeni kılarız. Sana bir Müslüman kız veririz. Efendim seni Müslüman makberesine gömeriz. Allah rahmet eylesin deriz. Bak bir saniye önce bu tevhid sende yoktu. Bir saniye sonra bu tevhidi okudun. Biz de bunu duyduk. Hemen de öldün. Bak cenazeni yıkıyoruz. Namazını kılıyoruz. Allah rahmet eylesin. Son zamanda İslam'a kavuştu. İslam'a muvaffak, İslam dinine girmiş oldu deyip seni diğer Müslümanlardan zerre kadar fark etmedi. Gir. Müslüman olduğuna engel mi var? Çok büyük. Para mı isteniyor? Yoksa sizinkiler gibi... Affedilmeniz için yani e, hocalar affetmiyor yani. Estağfurullah dedin mi? Geçmiş günahlar affedilir. La ilahe illallah Muhammed Resulullah dedin mi? Şufur mahvolur. İslam'a kavuşursun. Bu kadar basit. uğraşmaya gerek yok. uğraşmaya gerek yok. İlla da cennete sokalım. E, cennet sizin yani e, inhisarınızda midir diyorlar bize. Ya cennet inhisarımızdedir demiyoruz. Keşke Allah yeryüzünde ne kadar insan varsa hepsine hidayet versin ve cennete girsin. Biz buna tarafız. İslam buna taraf. Buna taraf olmasaydı bu e, ecdadimiz İslam, bu hayatından mahrum olan insanların e, yanına gidip onlara İslami tebliğ eder miydi? İslam'ı yayar mıydı? Yani Müslüman aslında Müslüman olmayanı da seviyor ama şu manada seviyor. Ona İslami tebliğ etmekle ebedi hayatını kurtarmak istiyor. Bundan büyük sevgi olur mu? Ama ısrar edip küfürde idame edersen o zaman tabii ki sevgi de kalmaz. Lekad keferellezine galu innallahi vel mesihu ibnu meryem. Şunu diyenler andolsun ki dinden çıkmışlar ne diyenler? Mesih, Mer Meryem oğlu Mesih, Allah'tır diyenler. Kul söyle ki abim femen yemlikü minallahi şey'a. İn erade en yuhlikel mesih. Allah Mesih'i öldürmek istesa, Mesih Allah'ın bu şeyinden nesine malik olur? Ve ummehu annesini, <جَمِيًا> Yeryüzünde ne varsa hepsini öldürse Allah'a kim mukabele edebilir? Ölmemeye kim malik olabilir? Yani fanidir. Yanlış yapıyorlar. Evet. Ayrıca lekat كَفَرَ الَّذ۪ينَ قَالُوا اِنَّ اللّٰهَ سَالِسُ Allah uçun uçuncusudur. Uç, uçu birden Allah'tır diyenler de kafir oldu diyor Allah. Uç. Baba, oğul, ruhul kudus. Bazısı Cibril diyor, bazısı Meryem diyor ruhul kudus. Nasıl söylersen söyle. Bir insanın iki tane insan var, muşrik. Birisi taşa tapıyor, taşı Allah'a şirk koşuyor. Birisi de peygamberi Allah'a şirk koşuyor. Muşrik olma bakımından her ikisi de aynı derecede müşriktir. Yani Allah demez ki, sen hiç değilse taşı bana eşkoşmadın, yine bir peygamberi mi bana eşkoştun demez. Neden? Uluhiyet noktayı nazarında peygamber, melek, kim olursa olsun hepsi kuldur, hepsi fanidir, hepsi Allah'a muhtaçdır. Onları yaratan tektir ve Ezelidir, ebedidir, layus eldir. Evet. Öyleyse senin peygamberine peygamber değildir demek suretiyle, haşa, değilse senin peygamberin Allah'a iftira ediyor değil mi? Efendim, kitap gelmediği halde kitap geldi diyor. O zaman bu yani bir insanı kandırmak veya bir insan adına tasarrufa benzemez. Allah ile oynamaktır. Böyle bir peygambere Cenab-ı Mevla bu kadar uzun zaman musaade eder mi? 23 sene gibi kısa bir zamanda onun dinini ikmal eder mi? 1400 sene sonra bütün dünyada bütün minarelerde Günde beş kere onun ismini ilan eder mi? Buna mani olmaz mı Allah Celle, Celle? Hem kendisine iftira eden, kendisinin göndermediği kitabı gönderdi diyene, e bunu Yahudisi de diyor, Hristiyanı da diyor. E ne zorun var ya bunlar cennete gider gitmez. En azından şunu diyor ya Allah'ın işine ben karışmıyorum ne yaparsa yapsın. De de çık içinden. Yani böyle bir teşebbüse yok işte ne fark eder Hristiyanlık. O zaman... Hristiyanlıkta abdest yok. e Hristiyanlıkta efendim usul yok. Namaz yok. Oruç yok. E bütün bunları birisine sordum namazı inkar eden, orucu inkar eden, zekatı inkar eden, haccı inkar eden, Kur'an-ı Kerim'in falan falan falan hükümleri inkar eden adam ne olur? Bana cevaben diyor ki kafir olur. E peki bunlar bunu inkar ediyorlar. Ama kendi kitabini ikrar ediyorlar. E peki bir Müslüman İslamiyet'i bırakıp onların kitabını kabul etse, yani irtidat Allah korusun, kitaplarımız da o kadar ulemanız o kadar koruyor ki, hiçbir kitap yoktur ki, biri dinden dönse dediği yerden na'uzubillah diyor. Yani bunun yani söz gelimi bile söylemesi büyük tehlike. Allah Celle ve Ala Hazretleri daha nice ayetleriyle son dinin İslam olduğunu Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Seyyidül Enbiya olduğunu bunu da kabul edemiyorlar ne hikmetse bilmiyorum yani peygamber sevgisi yok mu nasıl bir şey anlamadık ki? Yani diyor, öyle şey olur mu, öyle saçmalık olur mu işte peygamberimiz diğer peygamberlerden üstün olabilir mi diyor. Evet. Ve tenkit ediyor, tenkit ediyorlar İmam-ı ve hazretleri bir şiirinde diyor ki, Damet dağtun nesara fi ne bigiymi, vahkun bir maşite medhanfiyi vaktekimi. Peygamber hakkında Nesranilerin dediğini deme de, Allah'ın oğlu demeden ne desen de bizim peygamber hepsine layıktır diyor. Evet. وَنْصِبْ ila ذَاتِهِ مَا şerefin, Onun zatından hangi şerefi istersen nispet et. Yalan olmaz. وَنْصِبْ ila kadrihi مَا شِئْتَ مِنْ عِزَمِنْ Evet. Dilediğini, büyüklükten dilediğini onun kadrine nispet et. Femeblaul ilmi fi feh innehu Yani ilmin nihayete erdiği şey şudur ki o beşerdir tabi. Beşerdir ama ve ennehu hayru halqillahi kullihimi. O bütün mahlukatın en hayırlisidir. Evet. Yine bir reklam arası galiba işaret ediyorlar. Yine devam edeceğiz inşallah. Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Allah Celle Celaluhu İsa Aleyhisselam'a hitaben ve izgal Allahu ya İsa ibn Meryem Cenab-ı Allah buyurdu: "Ey Meryem oğlu İsa, Anta qutale ve ummi Bu insanlara sen mi dedin bu Hristiyanlara? Beni ve annemi ilah edinin. Böyle bir şey dedin mi diyor? Biliyor Allah demediğini ama soruyor. Min dunilla Allah'tan başka beni ve annemi ilah edinin diye sen mi söyledin? Kâle İsa Aleyhisselam cevaben, Subhaneke seni noksan sıfatlardan tenzih, kemal sıfatlarla tavsif ederem Allah'ım, ma yekûnü li en ekûle, ma leyse bi'hi ilm, ma leyse bi'hi bir hakkın. ma yekûnü li benim için olmaz, bana layık değildir asla yapmam en ekule demek, ma leyse li benim için olmayan bir hakkın. Hakkım olmayan bir şeyi, bana hak olmayan bir şeyi söylemek asla bana layık olmaz, uygun olmaz. İn kuntu eğer demiş isem bunu ya Rabbi fakat alim sen bunu bilirdin. Çünkü talemu mafi nefsi, sen içimde olanı bilebilirsin ama vela alamu mafi nefsik ben sende olanı bilmem. İnneke entel alamul gayub. Sen bütün gaybipleri bilensin Allah. Ma kultu lehum onlara ben demedim ma illa ma emerteni bi. bana neyi emrettiysen onu söyledim. O da ne? En ye'budu'llahi rabbiy ve rabbuk. Allah'a benim Rabbim ve sizin de Rabbiniz olan Allah'a ibadet edin dedim. Demek ki burada mevla tarafından da onlar tekzip ediliyor. Demek böyle bir şeyler diyorlardı ki Allah bu ayetleri Ferman etti. Mel Mesih ibn Meryem illa Rasul. Meryem oğlu Mes Mesih, Mesih ancak Resuldur. Ancak Resuldur. Evet. Yani beşerdir ve Resuldur. Yani kuldur. Ubudiyet sıfatıyla muttesiftir. Asla uluhiyete e, tırmanacak Hali yok peygamber kadhalat min daha önce ondan önce de peygamberler geçmiş o da onlardan bir tanesidir ve ummuhus siddika annesi de siddike bir kadındır mübarek bir kadındır ama mübarek olması onda uluhiyetin var olması demek değil kanayi külanet dam de yemek yiyorlardı ne demek Allah Muhtaç değildir. Cenab-ı Allah yemez, içmez. Evet. Kul huvallahu ahad. Allah birdir. Allahu samet, samed Allah semettir. Hiçbir şeye muhtaç değil ama her şey ona muhtaç. Evet. Hiçbir şeye muhtaç değil ama her şey ona muhtaç. Lem yelit ve lem yulet. Evet, o doğurmadı ki İsa onun oğlu olsun. Ne de doğuruldu. Ve lem yekun olmaz lehu ona küfür Olmadı yani. Ahad, hiç kimse ona denk emsal değil. Uluhiyet noktayı noktasında peygamber ve bizler eşitiz. Ancak illa Resul diyor ya o peygamberdir, sen değilsin. Ama beşerdir. Dikkat ederseniz Eşhedü en la ilahe illallah kelime-i şehadetinde ben Allah'tan başka ilah olmadığına şehadet ederim ve eşhedü dir. yine şehadet ederim ki enne Muhammeden Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem abduhu önce kuludur ve resulhu sonra Resuludur. Yani Risalet ubudiyetten geçer. Kim ubudiyeti aştığını kabul ederse ona risalet de verilmez, iman da verilmez ona. Evet. Abduhu ve Resuluhu. İşte bu tehlikeyi önlemek için Cenab-ı Hak ve onun peygamberi ubudiyet makamını şey yapıyor. Yani ubudiyet makamı beşer için ve e, yaratılan için en yüce makamdır. لَنْ يَسْتَنْكِ فَالْمَس۪يحُ en يَكُونَ عَبْدًا لِلّٰهِ İsa Mesih, asla Allah'a kul olmaktan istinkâf etmez. O şereflerin en yücesi. Velel-melaiketul mukarrabûn <gülüyor> Melaike-i mukarrabun, Büyük melekler de Allah'a kul olmaktan istinkâf etmez. Niye? En yüce şeref ubudiyettir. Onun üstünde uluhiyet var ki o tek olan Allah'a mahsustur. Yaratılanın en yücesi ancak melek olur peygamber olur. Ama melek melektir, peygamber beşerdir. Bunun ötesine geçmez. Şimdi Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'de bize beyan etmediği bir hususu bırakmamıştır. Yani her şeyi beyan etmiştir. Ve laqad sarrafna fi hadzal Kur'an min külli me'al biz bu Kur'an'da her şeyi beyan ettik diyor. Fe eba'ekselun nas illa kufura. İnsanların çoğu yoz etmiştir. Kü küfürle karşılık vermiş, nankörlükle karşılık vermiştir. Kur'an-ı Kerim hakkında y yüce Allah buyuruyor kul, Habibim de ki le in ictema'atil insanu cin Cinler ve insanlar toplansalar, kuvvetlerini, kabiliyetlerini seferber etseler, ne üzere alaen yetu misli hazar Kur'an. <gülüyor> bu meydan okuma kıyamete kadar devamlıdır. Şimdi isteyen bir edip Arap Kur'an'ın mislini şimdi getirsin. Yine bu meydan okuma devam ediyor. Getiremez. Bu Kur'an'ın mislini getirmek üzere ciller ve insanlar hepsi ittifak etse, toplansa, la tu ne bir misli mislini getiremezler. <gülüyor> ve levkanı bazıhum li bazı'n zahira, bazı bazıne yardımcı olsa bile seferberlik yapsalar bile buna asla muvaffak olamazlar. Ve men astaku min Allahi Allah'ın sözünden daha güzel, daha doğru sözü kim söyleyebilir diyor. Evet, öyle Kur'an ki, öyle kitabullah ki, ona asla batil yanaşmaz. Hepsi hak, hepsi doğru, hepsi de kelamullah. Öyleyse bu Allah'ın kelamini bu kelamla tesis edilen, vaz edilen, Nizami ilahi, şer'i şerif, İslam dini varken başka taraflara sapılır mı? Başka reçeteler aranır mı? Bütün İslam ülkelerinin bugünkü sancılarının temelinde bu yatıyor. Ama hiçbir İslam ülkesi de demiyor ki ya biz belki Allah'ın kitabından koptuk. Cenab-ı Mevla'nın kitabini istiğfaf ettik. Ondan dolayı belki bu cezalar bize terettüp ediyor diye düşünen yok. İstiğfaf nasıl olur? Elbette ki Kur'an'ı istiğfaf etmez kimse. En cahilin eline versen oper başına koyar. Evinde tereve koyar. Hatta Kur'an'ın olduğu tarafa ayağını bile uzatmaz. Ama... Ayağını uzatmadığı Kur'an'a dilini uzatmaktan vazgeçmiyor. Dil uzatıyor. Diyor ki bu da olur mu? Bu da olmaz. Böyle bir şey olur mu? Diyor. Ama bu Allah'ın emri. Yani şimdi içki içilmesin. Olur mu böyle bir şey? Diyor. E Allah içilmesin. Diyor. Peki sen niye diyorsun ki sarhoşken araba kullanma? Sarhoş adam ben sarhoşim, kullanmayayım der mi? Onu derse sarhoş olmaz zaten. Sarhoş bu. Yani geçen de demiştim deliye diyorsun ki, deliyken arabayı kullanma. E o, anlamaz ki. Kullanma dediğini anlamaz, kullanır. E kullanınca ne olur? 5-6 kişinin canını geçer. E peki bu cinayet değil mi ya? Cinayet. E bu cinayeti önlemek için tedbir alınmalı değil mi? Ama Allah içkiliyken kur, e, araba kullanma demiyor. İçma diyor, içma. İnne vel khemru vel meysirü vel ensabu vel ezzam. Zina yapma diyor. Ve la tekrabuz zina zinaya yaklaşma diyor. Yaklaşırsan ne olur? Kim bilir bu cinayetlerin temelinde bu kadın cinayetlerinin temelinde neler yatıyor? Çoğu piskançlık yatıyor. Ne var ne yok. E tabi bazı da zulmen, zalimen. Yani hiçbir kadın herhangi bir şeyle böyle bir ölümü hak etmez. Ama ya bu insandır, beşerdir. Hoşlanmadığı bir şeyle karşılaşınca işte Allah'ın istemediği, peygamberin istemediği cinayetlere düşebiliyor. Evet. Onun için İslam'dan ne kadar uzak kalırsak Efendim, Kur'an-ı Kerim her yerde cayır cayır okunuyor. Kur'an-ı Kerim okunmasında harfinde on sevap var. Resulullah öyle buyuruyor. Ben demiyorum ki elif, lan, min bir harftir. Elif bir harf, lan bir harf, min bir harf. Tamam. Bir elif, lan, min demekle 30 sevap alıyorsun. Bu doğru ama Kur'an-ı Azimuşşan okunsun, anlaşılsın, ve yaşansın diye gönderilmiştir. Saadet'in reçetesidir. Mutluluğun reçetesidir. Bir insanda Allah korkusu varsa ve men yektul mu'mina mutammeden fe cezaoohu cehennem Kim kasitli bir insan öldürürse, mümin öldürürse onun cezası cehennemdir. Haliden <gülüyor> fiha <gülüyor> Ebedi kalmak üzere diyor. Tabi imani varsa ebedi kalmaz da. Evet, ebedi kalmak üzere. Çok uzun zaman kalacağından. <gadiballahu aleyhi> Yetmedi bu. Allah ona gazep eder. Allah. Allah'ın gazepi ne demek? Allah ona rahmetini kaldırır. Evet. Ve <gadiballahu> Allah ona lanet eder. Ne Allah ona büyük bir özel azap hazırladı. Buna inanan, bunu tasdik eden bir insan, bir insana atabilir mi, kesebilir mi? Müslüman olması zaten yeter. Onda e, Müslüman olmaktan dolayı kendinde var olan merhamet ona müsaade etmez. Sadece cehennem korkusu değil iman sahibi olunca öyle bir merhamet ona doğar ki o merhametle ona kıyamaz. Bütün mesele İslami bilmek yetmez. Tatbik etmek. Evet. Yaşanır hale getirmek. Bu tabi kolay değil. Bozulan bir milleti kolayca hemen düzeltmek kolay değil. Bunun için eğitim, öğretim, çok önemlidir. İnşallah iyiye doğru gidiyoruz. Allah'ın indirdiğini ketmedenler. Buraya hocalar giriyor. Muhterem hocalarım. Siz benden hocasınız ama Allah'ın indirdiğini ketmetme gibi bir zillete düşmeyelim. Allah'ın tokatını yeriz. Ma bu tabi Yahudi ve Hristiyanlar hakkında nazil olmuş bir ayet ama onların suçu neydi? Peygamberimizin natini gizlediler. Zinanın cezasını gizlediler. Ondan dolayı bu ayet geldi. Ayet-i celilelerin sebebi nuzulunun has olması ayetin am olmasına mani değil. Şumurlu olmasına mani değil. Her ayet-i celilerin bir sebebi nüzulu var. Sebebin huzuru var diye o ne için nazil olduysa ona mahsustur diyemeyiz. Biz de bununla yaşayacağız çünkü. İnne lzeine ma enzel namin el huda hidayet ve beyinelerden indirdiğimizi ortpas edenler. Şurasını söylemeyim, burasını böyle de söylemeyim. Evet. Dersen Allah tokadı vurur. Min insanlara bunu açıkladıktan sonra fil kitap kitapta Kur'an'da açıkladı. Ila ike bu kimseler var ya. Yel'anhumullah. Allah bunlara lanet eder. Bak demin katleden lanet ediyordu. Şimdi bu Allah buna lanet eder. Sadece Allah değil ve yel'anuhumun la'inûn. Ne kadar lanet edici melekler varsa onlar da lanet eder. Kime? Allah'ın fermanini gizleyenlere. Ya bunu da söylemeyeyim, pek hoş olmaz diyenlere. Evet. Allah rahmet eylesin. Bizim pazarın en eski muftilerinden bir tanesi. Kürsüde diyor, mevize hazırladım, vaaz edeceğim. Bir hadis geldi onu mesela geldi, onu anlatacağım. Tabii o zaman zor zamanlar. Hoca efendi korktu. Baktım dedi, kaymakam girdi. Dedim ki burayı atlayayım. Ya dokunmaz ama belki dokunur. Neyse orayı atladım, geçtim. Sonra kürsüden inerken ayağım merdivene takıldı. Cemaatin arasına bir düştüm ama Ağzım burnumdan kanaktı. Ve hemen dedim ki sen bunun cezasını çıkıyorsun. Yani onu anlaması da yine tabii iyi meziyet Ama korkulmayacak bir zamanda değildi tabii. Kınamak iyi bir şey değil. Biz de olsak belki korkardık. O zamanlar fırtınalı zamanlardı. Kur'an okumanın suç olduğu... Kur'an'ın suç aleti olduğu zamanlar Allah o zamanlara bizi geri getirmesin inşallah. Evet. Öyleyse Hazreti Kur'an ortadayken yapacağımız şey nedir? Buna ittiba onu yaşamak. Evet. Kur'an varken, Kur'an'ın ahkami varken bu olmaz bunu alalım başka şey yapalım demek doğru değil din Kur'an'a göre yaşanan bir muessesedir din Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in yaşadığı gibi yaşanan bir muessesedir peygamberimiz ne buyurdu sallu kema reytumuni usalli dedi ben namazı nasıl kılıyorsam öyle kılın dedi öyle kılıyoruz tabi oluyoruz peygamberimize ben Kur'an'dan başka delil tanımıyorum diyenler de aynen peygamberin kıldığı gibi kılıyor. Bunlar peygamberi gördüler mi? Kur'an diyor, ekimussala namazı kılın diyor ya. Tarifi yok. Evet. Ben mezhep falan tanımam diyor ama Hanefi'ye göre namaz kılıyor. E madem tanımıyorsun kendine göre kıl. Evet. Ben ihtiyat edecek seviyedeyim diyor ama başka bir müştehidi taklit ediyor. Yani Mullah Husrevler, Akşemsettinler bunlar biz müştehidiz demediler. Bunların yani demediler ve değildiler. Sen iştihat noktasına nasıl geliyorsun? Evet. Ee, bir ayet-i daha okuyayım inşallah. Lem <gülüyor> tera ilalzeena yaz'umuna annahum amanu bima min Ey, Ey habibim görüyor musun zannedenleri ki onlar kendilerini zannediyorlar ki sana indirilene senden öncekilere indirilene inanıyorlar ve mümin olduklarını zannediyorlar. Bunları görüyor musun? Böyle iddiaları var. Ama bununla beraber ne yapıyorlar? ne en yetahakumu <gülüyor> ile ta'ut. Hükümdar olarak tağut'i kabul ediyorlar. Tağut ne? Allah'tan başka ne varsa hepsi Resulullah'tan başka ne varsa Resulullah da bunun içine giriyor Yani Resulullah'ın buyruğu da Allah'ın buyruğudur Çünkü neden Resulullah'ın ferman ettiği Sünnet olarak Beyan ettiği Ya tatbik ettiği Veya kevli sünnet olarak söylediği Veya yanında yapıldığını gördüğü halde Tasvip ettiği takriri sünnet olsun Bu sünnetin Üç çeşit sünnetten hangisi olursa olsun Peygamber yanlış olsa susmazdı. Yanında yapılan şey doğru olduğu için susmuştur diye onu sünnet kabul ediyoruz. Keza Hazreti Peygamber'in beyanı Allah'ın rızasının dışında olsa ki olmaz ama zelle olarak olabilir evliyi terk pebilinden. Yani peygamberlerin işlediği zelle olur. O ne? Bir var güzel, bir de var evla, daha güzel. Ha daha güzelini dururken, efendim, daha az güzel olanı yapabilir. O da güzel ama. Mesela Musa Aleyhisselam, asayı denize vurup, bu açılan yolu kapatmak istedi. bu e, güzel iş yapıyordu. Firavun ve ordusu gelemesin diye. Ne kadar güzel. Ama Allah daha güzelini biliyor. Ve onu uyardı. Ya Musa, Yolu kapatma. Firavun gelsin. Denizin ortasında فغشيه من اليم ماغشيه olacak yani. Kapatacağız onu. Boğacağız onu. Sen sabret. O da Ya Rabbi benim yaptığım beşeri olarak hasendi ama seninkisi ehsen. Öyleyse boynum ince dedi ve asasını vurmadı. Ha, öyleyse en güzel beyanı yapan, eksis, eksiksiz beyanı yapan, eksiksiz kitabı gönderen yalnız Allah'tır. Evet. Yok bir takım munkirlerin, hakkı kabul etmeyenlerin, efendim, haktan uzak olanların, ehli küfrün ki, وَلَا تَرْكَنُوا اِلَى الَّذ۪ينَ الظَّلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارِ Zalimlere meyletmeyin ederseniz size de ateş dokunur. Yani Hazreti Kur'an dururken Kur'an düşmanlarından örnek alınır mı? Kur'an'ın dostu da değil düşmanı. İslam'ın düşmanı. Evet. Yani bir şey yapacağımız zamanda Allah'ın rızası var mı yok mu? Kitabımıza, orfumuza, adetimize uyuyor mu, uymuyor mu? Buna bakmıyoruz da Avrupa'da emsali var mı yok mu? Buna bakıyoruz. Demokratik ülkelerde emsali var mı yok mu? Buna bakıyoruz. Bakmamalıyız. Yani onlar Allah'ın emri değildir. Onlar Allah'ın rızası tahtinde hasıl olan şeyler değildir. İnanmayanların, hele hele İslam'a düşman olanların fikirleri bize yaramaz. Çünkü Allah'ı ve Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'i kabul etmeyen insanın fikrinde eksiklik vardır. Ha, biz niye böyle zayıf kalıyoruz? işte? tam layıkıyla İslam'a gönül veremediğimiz. Ve kad umiruan yekfuru bi Halbuki Allah tarafından emir olundu. Allah'ın gönderdiği dinden başka din kabul etmeyin. Reddedin. Cenab-ı Mevlana'nın gönderdiği hayat nizamından başka Kur'an'dan başka kitap kabul etmeyin. diye emr olunduğu en yekfuru bi ama ve yuridu şeytan şeytan da murad ediyor en yudillehum dalalen baida onları uzak delarete düşürmeyi uzak delalete ne biliyor musun hidayet daha nasip olmaz çünkü çok uzak ve iza ila onlara dendiği zaman taala gelin ila man Allah. Allah'ın indirdiğine gelin ya ne lazım sana orası burası filan işte bilmem falan ülkelerde bunun emsali var, misali var efendim şunlar şöyle yaptı. Onları örnek almaya ne gerek var? Evet. Allah innemel müşrikune necesun derken sen onlara neden değer verirsin ki? Vermeyeceksin. Ha beşeri münasebetler o ayrı. Devletlerarası münasebetler o ayrı. Onlar olacak tabii ki. Çünkü peygamberimiz de yaptı. Allah'ın indirdiğine daha ve ilerresul, Resulullah'ın sünnetine onun sistemine gelin dediğin zaman reytel munafikin gerçekten inanmayıp inanmış görünenler ya sudduna da Habibim senden yüz çevirmekle yüz çevirirler. Ama sen onlara bakma. Vestemsik iyice tutun. Ey Habibim! Billezî ol bir sisteme, düstüre, nizama, kitaba, Kur'an'a, şer'i şerife ve dine ki uhye ileyke sana olundu. Evet. İnneke muhakkak sen alâ sirâtin Dost doğru yolu üzerine Ya Allah tarafından onaylanmış Dost doğru yol Allah tarafından gönderilmiş Ve Allah tarafından tasdik edilmiş Onaylanmış dost doğru yol Dururken Ve innehu lezikrun lekeveli kavmik O senin içinde Kavmın içinde Öğüttür, zikirdir Yoldur, düsturdur Ve en doğrusudur Ve sev elun Ama Ama Böyle yapmazsanız gelecekte sorulacaksınız. Zikir, Kur'an, Allah'ın kitabı. Ne diyor Cenab-ı Allah? Yani bütün sancılar, bütün meşakkatler, bütün dertler hepsi Kur'an'dan uzak olmaktan doğuyor. Ve men a'rada an zikri. Orada zikredilen zikir Kur'an, burada da o. Her kim benim zikrimden, Kur'an'ımdan, kitabımdan, nizamımdan yapınız dediğimden, yapmayınız dediğimden iraz ederse, niye yapmayayım canım istiyor, niye yapayım ki uşeniyorum, yapamıyorum derse, evet, fe inne lehu muhakkak onun için vardır. Bak tekit var burada, inne, teki her şey lehu haberin takdim edilip meişeten isminin tehir edilmesinde de yine teykit var inne lehu muhakkak onun için vardır ne vardır meişeten hayat yaşayış nasıl ama zanka çok dar bir yaşayış Denk'in öyle manası var ki bunu kabir bine tefsir edenler de var çünkü kabirde darlık var ya bu dünya hayatında da ona sıkıntılı bir hayat vardır. İsterseniz deneyin. Her gün mutlaka en az Kur'an-ı Kerim'den bir cüz okuyun, devam edin ama. Bak Cenab-ı Mevla ne kapıları açacak size. Kur'an'ın olduğu yerde rahmet olur. Ama ona inanmadığın halde bir taraftan innemel hamr vel okuyorsun. Belki de hafızsın. Ellezine yekulunur riba okuyorsun. Evet. E, bütün ayetleri okuyorsun ama bazılarına sıra gelince efendim bunu zamani değil. Bunlar tarihsel diyorsan o okumanın bir faydası yok. Bu Kur'an-ı Kerim'den yüz çevirenlere Cenabı Allah diyor ki ve nahşuru yevmel kıyameti ama. Dünya cezası bir şey değil. Kıyamet gününde onu kör haşredeceğiz. Kör. Ne kadar kötü. Kale diyecek, Rabbi ey Allah'ım, Lime haşerteni ama? Beni niye kör olarak haşrediyorsun? Halbuki vekat küntü besira. Ben dünyada görüyordum, böyle değildim ya Rabbi. Ne oldu bana? Kale Allah da cevap verecek. Kezalik işte böyle ya. Etetke ayatına bizim ayetlerimiz sana geldi mi gelmedi mi? Geldi. Fenesita sen onu unuttun. Arkaya attın. Lazim değil dedin. Benim aklım var dedin. Mantığım var dedin. Allah beni akıllı yarattı. Ben hayvanlar gibi değilim ki talimatla hareket edeyim dedin. Cenab-ı Mevla'nın talimatını hiçe saydın. Zararlı gördüğü şeyi karlı gördün. Faydalı gördüğü şeyi zararlı gördün. Efendim uyuşturucudan al da her çeşit melaneti yaptın. Kur'an'ı unuttun. Kur'an var mı diye zaten aklından geçirmedin. Evet. فَنَس۪يْتَا <gülüyor> <gülüyor> unuttun. فَكَذَٰلِكَ <gülüyor> الْيَوْمَةٌۜ işte bugün burada sen de unutulursun. Yani Allah unutmaz ama unutulmuş gibi net, nitekim diyecekler. Ya biraz bağıralım, çağıralım ya bizi belki burada unuttular. Uzun zaman onlara cevap verilmediği zaman yüksek sesle bağıralım, çağıralım. Evet. İhseû kesin sesinizi diyecek. Bağırmayın, çağırmayın. Zannedecekler ki unutulduk. Evet. İnşallah dersimizi bir hadisi şerifle bitiriyoruz. La tezulu kedemabni Adem yevmel kıyameti min indirrabbihi azze ve celle. Ademoğlunun iki ayağı, kıyamet günü, Mahşer meydanından ileriye gitmez, zail olmaz. Rabbisinin huzurundan, yani muhakeme meydanından ileriye gidemez. Hatta <gülüyor> yes'elehu, Allah ona sormadıkça. Bak ne soracak? Neden an kemsin beş şeyi soracak? An umrihi fîmâ efnâhu, umrunu ne ile tüketti? Yani kendisini Yaradan'ı tanımamakla mı, Yaradan'ın gönderdiği fermanı reddetmekle mi, neyle umrunu bitirdi? Halbuki ve ma halektu'l cinne vel inse illa liyâbudûn, ben cin ve insanları ancak tek şey için, kasır var burada, yarattım o da bana ibadet, bana kulluk, kulluk etmeden mi tüketti? Allah seni kul olasın diye gönderdi. O kulluğun yanından geçmeden ahirete gittin. ona soracak. Tabi sormakla kalmaz. Evet. Ve an şebâbihi fîme eblâhu O gençlik, o delikanlılık çağını nerede eskittin? İslam'a, tevhide, Allah yoluna yardımın oldu mu olmadı mı? Yoksa Allah yolunda yürüyenlerin önüne Ebu Leheb gibi dikenler mi koydun? Bunu soracak. Ve an malihi min eyne iktesebehu ve fima enfekahu. Malını nereden kazandın? Kumardan mı? İçkihaneden mi? Faizden mi? Haramdan mı? Helaldan mı? Nerede kazandın? Evet. Evet. Ve nereye sarf ettin? Yüzde yüz helaldan kazansam bile sarf ettiğin e, meşru yer, yer değilse yine soracak. Ya Rabbi bu mali ben helalimden kazandım, ben kazandım. Öyleyse fakirin buna niye hakkı olsun deyip zekatini vermedin ise ondan da sorulacaksın tabii. Veyahut ben istediğim yere sarf ederim. Ehlektü <gülüyor> malen ne büyük mallar helak ettim diye gurur duyuyor. Ben çok para yedim derken o yedimin altında tabi gayrimeşru yolda. Sanki büyük bir iş yapmış. Büyük bir maharet. Daha ve ma amile ma alime Bildiğinden hangisiyle amel etti? Bir. Bildiğini ve emma bi nimeti rabbike fahaddis Fermanine uydu mu? Rabbinin nimetini tahdis et, sarf et, insanları irşad et, öyle basma kalop, adetmiş gibi tebliğ etme, hakkı tebliğ eyle, hakkı, evet. İslamiyeti bir takım mübarek gecelerden ibaretmiş gibi sadece o gecelere kıymet verip yan gelip yatma. O geceler mübarek. itirazımız yok ama yani o gecelerden ibaret değil ki. Evet, kutlu doğum Peygamberimizin doğduğu gün. Peygamberimiz Aleyhisselatü ve bastiği bastığı yerlere kurban oluruz. Doğduğu günlere keza ama İslam bunlardan ibaret değil. Bazen bu gibi şeyler gerçek hakikata perde oluyorsa eğer yani o zaman me'cûr değil, mesul oluruz. Cenab-ı Hak, hakkı hak bilip hakka ittiba etmeyi ve hakkı söylemeyi, batili batıl bilip batilden iştinab etmeyi ve batılın batıl olduğunu söylemeyi hepimize nasip ve müyesser eylesin. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu hepimize, sıhhat ve afiyet versin. Cenab-ı Hak milletimize, memleketimize huzur versin inşallah. Bu vesileyle Çanakkale şehitlerine ve diğer bil cümle, abâ Ejdat, Ummuhat-ı Ceddat, A'mami Ammat, Ehval-i Halat, Cümle akrabi taallukatımıza rahmet eylesin. Hak yolda daim batil yoldan uzak eylesin. Hoşta kalın. Allah'a emanet olun inşallah.